Alp Ula Gaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Omer Bey. Günaydın. Günaydın Ay. Evet tabii bu şike ve benzeri büyük skandal üzerinde... Gene bu spor programının büyük kısmında konuşacağız ama ondan önce gerçekten bir iki de spora ilişkin şey var. Onları konuşalım. Ondan sonra da dönelim gene istersen şeye. Yani Fransa bisiklet turu ve özellikle de Japon kızlar takımının futbolda da dünya şampiyonu olması üzerinde durmakta fayda var birazcık değil mi? Böyle yapalım. Fransa turunda artık son şeydeyiz. Son üç etaptayız. Bugünün zorlu bir tırmanma etabı var. Ee, i̇lginçtir. Yani yarışın... E, üç hafta önce turda... E, şampiyonluk için favori gösteren isimler... Birbirlerini o kadar kolladılar ki... iki hafta boyunca. Yani yakın markajdan kimse atak yapmıyor. Herkes birbirine bakıyor. Birbirinin peşinde. E, bu yüzden e, Fransızların... hani Genel klasör şampiyonluk için de... Çok iddialı gözükmeyen ismi... Thomas Wöckler... E, Bugüne kadar hala Sarıma'yı korumayı başardı Yani şu anda e, bugün, dün, dün bitseydi Fransa turu şampiyon olacaktı. E, daha tabii bugün yerin çok zorlu iki etap var önünde. Hani sadece 15 saniye inen farkı korumak pek kolay olmayacak onun için. E, ama yine de e, hani müthiş bir direnç gösteriyor. Takım ona çok destek oldu. E, onun hata payı var ama işte Contador, Schleck kardeşler, e, Avustralyalı Cade Evans gibi isimlerin devamlı birbirlerini kollaması, atak yapmaması bir türlü. Ona çok yaradı. Ta ki düne kadar. Dün nihayet ee, duruma bakıp ee, bir, art, bir hamle yapması gerektiğini hisseden ee, Lüksanburglu kardeşlerden genç olanı ve asıl hani şampiyonluk adayı ee, olarak hep çıkaran ismi endişelik atağını yaptı. Dün çok zorlu, iki tırmanmadan oluşan bir etap vardı. Önce İzoar'ın ee, tepesine çıkıldı dağına çıkıldı tırmanıldı e, yamaçlara en sonunda e, Galibye'de 2600 metre yükseklikteki e, Galibye'de e, şey bitti etap bitti ama yani etapın sonunu görmeniz lazımdı yani o herhalde Fransa turunun en yüksek rakımlı e, şeyi tepesi yani 1800-2000'den oluşmuyor 2600 yani oksijen orada azaldı zaten günün yorgunluğu var 6 saat sürmüş etap 6 saatten fazla Böyle artık etabın son metresinde herkes bitap faziyetti, evet. zor birat çizgi geçti yani Toma tamamörklerin direnci müthişti yani Şilek'in e, ardından gelen Favoylar grubunda yer almayı başardı son yani yüz, birkaç yüz, iki yüz metreye kadar son iki yüz metrede de yani biraz geride kaldı ama bu nasıl asıldı yani o zaman farkını bir parça olsun korumak için ve şeyi geçtikten sonra çizgi geçtikten sonra bisikletin üzerinde kaldı böyle yani kafasının önüne düştü bir destekle falan ancak ayakta durabildi. Herhalde bir süre konuşamadı zaten. Sonra basını yaptığı ilk açıklamada. Demiş hani o kadar artık kişisel şeyin, hani sınırımın, fiziksel sınırlarımın sonuna geldim ki demiş hani ben bile inanamıyorum buna ve hani şu an ilk yapmak istediğim gidip dinlenmek. Evet. Yani bu gece onun için çok önemliydi. Geride bıraktığımız gece. Hani aradan geçen 15-16 saatte o vücut kendini nasıl yenileyecek Turun kritik noktalarından biri olacak ama Bugün daha da zorlu bir etap var Dün zirvede biten galibiyet tekrar tırmanılacak ee, çok... Ve en sonunda Efsanevi Alp Dues ee, Tırmanışıyla bitecek etap ee, Yani Fransa turunun herhalde En sembol Tırmanış kapılarından birisi ee, Zaman zaman yani Daha önceki senelerde e, 1 milyon yani 1 milyon seyircinin tırmanışta kenarlarda seyirci olarak yer aldığı söyleniyordu. Geçen gün Eurosport'ta dinlerken jeneriler orada anlattı yani 4-5 gün önceden 10-15 bin seyirci yer tutmuşlar. İyi yerlerde konuşlanmak için tırmanma boyunca. Evet, Fransa turu yani eski şaşa ve debdebesine kavuştu ve hatta geçecek gibi de gözüküyor o zaman. Yani değil. o Zaten şey ilgisi, e, seyirci ve meclis il, ilgi bakımından sorunu yoktu. Bir itibar sorunu vardı. Sadece bisikletin evet. dopinge bulandığı şeyden dolayı yoksa ilgi de büyük hani birkaç ülkede oldu. Almanya mesela bir sürü televizyon yayınlarından vazgeçmişti. Hı. Ama e, ekip gazetesi yapmış dünkü sayısında. E, sanıyorum dünyada birinci organizasyon yani yerinde seyircinin en fazla izlediği 15 milyon kişi izliyor seyirci olarak turu boyunca yani bu dünya akbası olimpiyatların vesairenin önünde tabi hani kısıtlı alanda yapılan etkinliklerin önüne geçiyor çünkü hani bütün ülkeyi dolaşıyorsunuz hani yol kenarına akıttın milyonlarca kişi dizilebilir ama bunların da işte hani, e, hani olimpiyattaki dünya akbasındaki gibi e, doğrudan para dömediğini düşünün tabi yani hani ancak oraya ulaşım konaklama bedellerini ödüyorlar ama yani yolun kenarında durmak için bilet kesmiyorsunuz tabi o kişilerden evet, ilginç bir şey ama yani müthiş tabi ...çarpıcı bir olay yani. E, çok iyi bir prodüksiyon bu. Hani profesyonel spor dünyası düşünürsek... Işte ...zaten dünyanın bir numaralı turizm ülkesi... ...yüzyıllık bir etkinlik... ...çok... ...iyi planlanmış bir organizasyon... ...buna çok iyi eşlik eden bir... ...televizyon prodüksiyonu. Çünkü yani bu... işte ...üç hafta boyunca süren naklen yayınlar... ...birini Fransa reklamıdır aslında. İşte ovalar, dağlar, akarsular... Vesaire bütün ülke güzellikleri şey yapılır gösterilir. hani ee, bu da iyi planlandığı için çok iyi bir ürün olarak sunuluyor. Ve diğer bisiklet etkinliklerini ezen bir şeye de büründü tabii. Fransa turu yani muhtemelen 15 milyondan bahsettik. Hani en yakın rakip e, muhtemelen 5'te 4'te 5'te biri seyirciye sahiptir. Diğer büyük turlar. Evet çok da doğru bir şeye de dayanıyor herhalde araştırmaya. Çünkü yani benim şöyle kıyısından köşesinden gördüğüm birkaç araştırmada da şey deniyor. Yani çevreyle ilgili olan, yeşillikle ilgili olan insanlar, yaşayanlar her zaman çok daha mutlu hissediyorlar kendilerini. Belki böyle bir araştırmaya da dayanıyorlar. Evet. Ee, yani şampiyonluk için ise işte bugün çok zorlu bir tırmamette var. Yarın Gönül bitecek bir 57 kilometrelik sanıyorum bir saate karşı etap var. Yani bu iki son etap zaten Paris'e bitecek. O düz etap genel klasmanın çok etki etmeyecek ama bugün yarın kritik ne olabilir? Tomo Böckler dayanabilir mi? Ben sana etmiyorum. Herhalde yani 15 saniye ona yetmeyecek. Yani bugün hani yine favorilerle başa baş gitse bile son kilometrelere kadar. Yarın zaman kaybetmişsin muhtemel. Sözler Bundan önceki katıldığı 3 turda şampiyonu Alberto Contador dün büyük bir çöküş yaşadı. Ee, çok önemli zaman kaybetti ve hani bir mucize olmasa turu kaybetti. O belki bugün e, bir şerefi kurtarmak için bir atak planlıyor olabilir. Yani şampiyonluk belki gelmeyecek onun için ama e, ortalığı karıştıran isim olabilir. Kilit isim olabilir. Ben, e, Favorin kim onu soralım. E, yani evet şeyi e, şanslı görüyorum. Dün de müthişti yani bugün ekstra bir yorgunluk taşımazsa Avustralyalı Cadillac daha önce iki kere ikinci oldu. Yarın çünkü saate karşı etapta e, tüm favorilerin önünde olacak. Yani herkese karşı bir ila iki dakika fark yapabilecek bir isim. E, ben onun bugün hani yarına avantajlaşacak bir zaman farkıyla gireceğini düşünüyorum. yani En yakın rakibinin mesela 30 saniye e, gerisinde 30-45 saniye gerisinde olarak girerse yarına şampiyon olabileceğini düşünüyorum. Peki bakalım onu göreceğiz. Evet, ee, evet buradan da e, Kadınlar Futbol Şampiyonası. Kadınlar tamamla. Dünya Akfası'na evet, Dünya... geçelim. Biz ya, Dünya Akfası'nın devam etti. 3 hafta pek değinemedik. Halbuki Almanya tabii ki büyük bir e, organizasyon becerisine ve tecrübesine sahip ülke olarak çok başarılı bir Kadınlar Dünya Kupası organize etti. E, zaten hani müthiş statlara, tesislere sahip. Bir de hani Almanya'da e, Hani böyle üst e hangi etkinliği yaparsanız yapın statları dolduruyorsunuz. Yani spor izlemeye, yapmaya ve izlemeye meraklı bir e, ulus oldukları için. E, bu da çok artı bir puan. E, sanıyorum 35 bin, 34 bin küsur seyirci izlemiş ortalama Dünya Kupası maçlarını. E, galiba 32 maç vardı. E, hani müthiş bir rakam. 102'den daha fazla herhalde. 52 ee, neyse yani müthiş bir ortalama ama mesela ABD'de yapılan Dünya kupası yani kadın Dünya kupaları arasında üçüncü ortalama ama hani e, şeyi düşünelim hani bir, çok dünyada profesyonel oynanmayan hani erkek futbolunun çok gerisinde görülen kadın futbolu için müthiş bir rakam 35 bin ee, ve özellikle şeyden sonra yani grup maçlarından sonraki maçlarda çok heyecanlı oldu penaltılara kalan Kaç maç var ben hatırlamıyorum yani çeyrek falan itibaren müthiş maçlar izlendi favoriler herkine elendi. Almanya Japonya zaten turnuvanın sürpriz ekibiydi hani geleniği Afya'da geleniği olan bir ülke ama önce ev sahibi Almanya yenediler ee, e, yarı finalde İsviçre yenediler ve e, finalde de yani turnuvanın turnuva başlamadan işte iki büyük favoradan e, üç büyük favoradan biri olan ABD'yi penaltılarda geçmeyi başardılar. Ee, müthiş bir başarı ve e, turnuvanın en kısa takımlarından biriydi. Yani Japon halkının bildik e, fiziksel problemi boy problemi diğer sporlarda da onları biraz dezantajlı duruma sokan bir durumdur. Sanıyorum 1.62'lik boy ortalamasına sahipti Japon milli takımı. İşte ABD galiba 1.69'da 1.70. İşte yarı finalde yendikleri İsveç 1.72. Yani 8-10 santim e, boy ortalaması dezantajına rağmen Ondan etkilenmeden o e, başarılı pres oyunuyla ve sabırlarıyla hakikaten işi çözdüler. Yani örneğin final maçını ben hani tekrar edeyimce sonra maçın başında hani ilk 20-25 dakika 25 dakika izleyen birisi şeyi zanneder yani ABD bunları edilecek. Hani şey atmaları gol atmaları an meselesi ama öyle olmadı işte. Yani o e, ilk 20-25 dakika atılsınca Japonlar işi bitirdiler. Ee, herhalde Fukushima yani deprem ve Fukushima felaketi sonrası da e, büyük bir moral oldu zaten e, yani bu dünya kupasında başarılı olduğu düşünülenler takım ülkesinde müthiş karşılandı yani Japonya öyle e, Fransa müthiş 4. oldular en iyi sonuçları Fransızların e, Şanzelide'deki e, herhalde Fransa takım sponsoru Nike şimdi Nike mağazasında bir İmza gün yaptılar. bütün e, futbolcular şok durumdaydı. İnanamıyorlar yani hani New önce öncesiz böyle bir durumda değildik. biz. Yani binlerce kişi yani her bir futbol, futbolcudan yüzlerce kişi imza alıyor. E, Şaşkın ettirdi. Işte. <gülüyor> evet. Yani tabi hani kadın futbolunun bugüne kadar şu artısı vardı. O yani yarı profesyonellik hatta daha çok amatörlük çeyrek profesyonellik diyelim sayesinde böyle bir e, sıkı mücadele ama e, şey e, hani erkek futbolunda erkek futbolunun o şeydi bildik şeylikleri, hindikleri ve şirkinlikleri pek yoktu işte yere atmalar, bitişmeler kakışmalar daha az görünüyordu. Herkes oyunda öneme çalışıyordu. E, yani işin içine para girerse tabii <gülüyor> o şey taraflar, kötü taraflar şeyde girebilir kadın futbolunda da girebilir. Her an. Evet. Çok Hı. ilginç yani. Peki şimdi bir de e, bu şey skandal vaziyetine tekrar dönelim. Bir, özellikle de dün Fenerbahçe'nin Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk, Donetsk takımlarıyla, takımıyla oynadığı ma hazırlık maçında e, son derece endişeye insanı sevk edebilecek görüntüler de var. Yani aslında dün yani son bir hafta ve dünkü maç Türkiye'nin sadece spor değil yani tüm alanlardaki sorunların böyle yansıdığı yer evet. e nedir demek ki yani hele ufak bir olayda değil büyük bir olayda e, Türk halkının yani Türk toplumunun önemli bir kısmının bir kısmının oyun bir, bir kısmının mesela a, a, şeye yargı sistemine güveni yok emniyet kurumlarına güveni yok e, medya kesinlikle güveni yok e, buna karşılık şu da yok yani yani e, Partizanlık ya da fanatiklik yüzünden şeyleri, Olayları şey görmeye Olayların arka planını görmeye niyeti diyor yok ama Çok açık bir şekilde Yani Türkiye'deki birçok olayda olduğu gibi, Hatta bunun çok iyi örneklerini aslında Türk medyasının bir sürü üyesi de sergiliyor Yani başka konularda olmadık şeyler yazan kişiler Şimdi mesela Fenerbahçe, Beşiktaş olduğu zaman Birden değişti o insanlar Yani gazetelik falan ikinci planına gitti e, Bunun başka çıkıyor yani hani e, elbette bu olayda e, henüz bir suçlu hatalı kişi kulüp takım vesaire belirlenmiş değil federasyon değerlendirecek e, mahkemeler de değerlendirecek ama şey hani e, bir takım belki haksız suçlama sızdıran belgilere karşı bu sefer e, masumiyeti e, kanıtlamak için uğraşan bir grup da var medyada böyle bir Garip durumdayız yani. Zaten ince sarpa sarıyor bilmiyorum buradan sonra. Evet yani dün ben o özellikle çok ürkütücü bulduğum Aziz Yıldırım maskeleriyle sahaya tribünlerde bulunan ve sonradan da sahaya inen seyircileri gördüğüm zaman belli bir ürküntü de duymadım desem yalan olur yani. Yani şu var tamamen Fenerbahçe yani dünkü maçtaki seyirci için en azından ya da Fenerbahçe sempatizanlarının, taraftarlığının bir kısmı ya da büyük bir kısmı şunu düşünüyor yani bize karşı bir komplo var ee, yani o noktaya gelmiş durumda ee, yargı sistemi zaten bize karşı, emniyet de bize komplo kurdu, biz bu şey olayın içine çekildik, şişki olayının yani öyle bir duruma doğru gidiyor Futbol ee, yani federasyonu tamamen ipin ucunu kaçırdı yani bundan sonra nasıl toparlayacaklar bilmiyorum şimdi işte etik kurulu kurdular, oradaki beş adım üzerine atıyorlar bütün şeyi, sorumluluğu Fotoğraflara da yayınlandı dün gazetelerde. Peki benim anlamadığım, bunda evet. bir yargı süreci var değil mi? Şey, bir birle de evet. devam evet. etmekte ama evet. ikisi birbirinden ayrı. Yani, e, yani yargı süreci etik... aslında şununla alakalı. Yani bir çete var mı? Herhangi bir çıkaraması çete var mı? O hani çete Peki, ne yaptı? Çete var evet. sonucu çıkması durumunda. Evet. E, öte yandan da Futbol Federasyonu Etik Kurulu şike yok şeyi verdi diyelim ki. Veyahut tam tersi oldu. E, aklandı herkes. E, yani teorik olarak ikisi sistem mümkün. Şu olabilir. Yani <gülüyor> mahkemeler şunu şey yapar. Bir var. Bunlar çıkar amaçlı örgüt oluşturmuşlar. İşte silah var içinin içinde. Birtakım e, işte tehditler, zorlamalar, para transferleri var. Bunu tespit eder. Ve olayın içindeki kişileri, kişileri, kurumları işte mahkum eder <gülüyor> eğer suçlu bulursa. Ama e, yani futbol federasyonu ve onun etik kuruluşunu diyebilir. bir bize belgeler geldi ama sportif olarak... Burada şike teşebbüsü yok. Yani sportif alanın dışında e, belli kişilerin ne yaptıkları da bizi ilgilendirmez. Biz baktık bir şike teşebbüsü ya da şike'nin kendisini test ederdik. Yani belgelerden bizim konuştuğumuz kişilerden böyle bir durum yok diyebilir. E, hani büyük tezat oluşturacaktır ama hani teorik olarak da mümkün. Evet yani gerçekten... Çünkü mahkemeler şeye karar verecek kişi değil yani. Sağda şike yapılmış, bunun teşebbüsü olmuş... Diyecek yer herhalde mahkemeler değildir. Dediğin yani şey açıdan da çok altı çizilerek üzerinde durulması gereken bir husus. Bayağı bir e, linç kültürüne doğru gidilmesinin e, özellikleri var. Yani bir yandan da işte Türk-Kürt meselesi ön planda e, Silvan olaylarıyla beraber gelirken şimdi bunun da tam bir karşılıklı hoşgörüsüzlük ve şeye dönüşmesi çok ürkütücü yani mesela dün öfke çığ gibi büyüdü maç yarıda kaldı diyor Radikal Gazetesi. Bu evet. neye karşı öfke? Yani ma mahkemelerin ma bu kararın hiç yani bu duruşmanın hiç yapılmamasını mı istiyor Fenerbahçe seyircisi? Tamamen yani bu yani şöyle bir şey en azından maçtaki kitle için tüm Fenerbahçe'ler böyle mi düşüne bilmiyorum. Ya da hangi ölçüde hangi oranda böyle düşünüyor? Ama... E yani biz bir komplonun içine çekildik. Bu hani Türkiye'nin en güçlü kulübü. Yani böyle olduğunu çekiyorum. Şey Türkiye'nin en güçlü spor kulübü Fenerbahçe. E, bu gücümüzden korktular. Bizi zayıflatmak, en azından belli bir süre gücümüzü kırmak için e, başkanımız üzerinden e, bize bir komplo kuruldu. Biz bunun içine çekildik. Bunun içinde işte yargı sistemi var, emniyet var, medya var. birliğiyle bizi şey yapmak istiyorlar. Biz bu kompleye böyle karşı çıkarız, tavrımızı gösteririz. Şeydir bu bu tepki. Yani elbette kulüplerini destekleyebilir ama işte maçın yönde kalması vs. Şimdi mesela 3-4 maç ceza gelebileceğine dair şey var tabii. Bir maç gözde kaldığı için. Sadece şirket olayları var. Yani 3 hafta olacak değil mi pazar günü gözaltıların 3 Temmuz'a? Evet. 3 hafta olacak. yani Türkiye'de sözü geçen ve kendisine güvenilen biri çıkıp şey yapmalı yani bu kişinin kim olduğu da çok açık ee, yani bir yani bu hükümet kanunu olacak muhtemelen yani bu olayları etkileyecek bir şey lazım bir bir söz bir yani biz şeyiz e, e, yani olayları takip ediyoruz e, yani Türkiye kanunlarına göre seçilmiş futbol federasyonu var onlar ilgileniyor mahkemeler var e, hani bu karşılıklı bilince dönüşmemelerini şu an e, bu olaydan şüpheli durumda bulunan kişiler doğrudan suçlu ilan edilmeli. Hani Birçok tutuklu kişi var çünkü. Ne de hani işte hani mahkeme, emniyet, medya bir karşılığın altında kalmalı. Diğer şey koymalı. Yani öyle bir şey lazım şu anda. İyice zıvandan çıkmak üzere çünkü. Yani futbol federasyonu da çok şey bu durumda. Büyük bir ikilemde. Yani bir taraftan kuyruklar sıkıştırıyorlar. İşte Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, düşmesinler hani tamamen Türk futbolun düzeni bozulur öte yandan muhtemelen bir takım duyumlar belgeleri zaten gördüler ee, hani bir şey yapmak zorundalar şimdi işte bu etik kurulu ne kadar zamanda inceleyip bir karar verebilecek zaman da az spor olarak e, karar verilmesi gereken bir süre çok fazla değil i̇şte şey veriliyor geçen İtalya'daki örnek veriliyordu işte o üç yıl sürmüştü dört yıl hayır öyle değil İtalya'da da yani Mayıs ayında çıktı. E, Şeyin, dinlemeleri e, savcılık Mayıs ayında e, ilan etti. İşte yok Akbası oynandı vesaire. Temmuz başı karar verildi. Yani iki ayda karar verildi orada da. Öyle büyük bir, bir süre almamıştı. Yani, hakikaten çok, çok ciddi kararlar oldu ama e, dün Ezgi Başaran, e, benim de daha önce röportaj yaptığım İngiliz e, öğretilmesi, John Futh'la konuşmuş. Yani Juventus taraftarları mesela hala 2006'daki kararların bir komple olduğunu düşünüyorlar. Düşünmeye devam ediyorlar. Yani onunla ilgili tabii devam eden yeni kayıtlar falan da çıkıyor. Işte, İntel'le ilgili çeşitli suçlamalar da oldu. Evet, Tocuk... tamam, yani maça maçlı değil de bu toplumsal psikoloji ortamına dönersek Bağış Erten radikalden şeyi yazıyor. Yani Geçen sezon sonunda Hababam sınıfı müziğinin en neşeli versiyonuyla uğurladıkları takımlarına Tırarı Lacibertli Camiya'dan bahsediyor. Ee, şimdi aynı şarkının en hüzünlü tonlarıyla karşılarlar diye bekliyordum. Zor durumda olanların dayanışmasını izlerim diye. Gelin görün ki en kötüsü karşıladı bizleri diyor fonda. Haklıyız kazanacağız nidaları bangır bangır. Ancak Kurtlar Vadisi'ni hatırlatabilecek bir öfke her yanı sarmıştı. Nitekim o öfke kabına sığmadıkça büyüdü patladıkça çağladı Böylece şunu da anlamış olduk diyor Bu memleket futbol kültürü yaratamadı Müzik kültüründe emekleme aşamasında demokrasi kültürü düşe kalka Ama linç kültürü enginlere sığmayıp taşıyor Hiçbir fırsatı kaçırmıyor Dün de farklı olmadı Başta haber Türk olmak üzere basına gösterilen tepki gösterdi ki Bu lig öyle kolay kolay başlayamayacak ya da futbol değil gladiyatörün 3. sezonunu sahnelenecek. işin kötüsü de stad hoparlörlerinden de destek gördü bu öfke. İşte Mor ve Ötesi'nin şarkısının başı ne habersin ne Türksün eşliğinde tribünler çok kısa sürede ajite oldu. E, malum bu konuda dünya da bizdedir muhtemelen diyor. Birkaç saniyelik provokasyon hemen sonuç verdi. Numaralığın üst tarafı basın tribününe su şişesi fındık fıstık çakmak ve bozuk para atmaya başladı. Türk Telekom cephesinden tezahüratlı destek görünce de işler çığırından çıktı diyor. Yani bir şey yok. Şey varmışlar. Yani su, fındık, fıstık, yiyecek, kiram etmişler diye ben şey yapıyorum. Evet, yani, yani, Çakmak, sigara içenler varsa diye. Bozuk para da işte hani bir şey alınsın falan. Ee, cep yani, cep harçlığı. İşin ilginç şu, şu kötü tabii. Dün stat'taki bu olayların yönet yani kulüp yönetiminden haberçi olması mümkün mü tamamen? toparlardan yayın mesela evet, devam ediyor işte maalesef öyle bir sorun var yani yani hani oradaki bir bir grubun hareketi bir anda galayana geldik ama işte toparlardan yayın e, mesela böyle bir olay olduğunda da stattaki güvenlik hiçbir şekilde müdahale etmiyor e, zaten evet. stat güvenlikleri Allah'lık hiçbir şey müdahale etmiyorlar yani ben hani İstanbul'daki üç büyük statta da her seni e bir iki maça gidiyorum büyük e, büyük takımın e, maçlarına hiç yani. Ne, ne sigaran içine müdahale. Yani orada sizi boğaldasalar müdahale, kaçarlar yani. O güvenlik oradan pır uzar. Hiç. Ee, o da şeyle ilgili. Bu özel güvenlik şeyleriyle ilgili tabii. Ee, sistemiyle ilgili Türkiye'de. Ama hani dün stat'taki şeyin organizasyonun kulüp yönetimine haberse yapılması mümkün mü şu andaki e, yönetim kurumunda? Mümkün evet, değil. Şöyle diyor işte ba Bağış'ın haberine. Evet. Bir kısmına daha bakarsak yani stat'taki 67. dakikada daha fazla sayıda taraftar önce Aziz Yıldırım'ın fotoğrafları bulunan e, tişörtle iki taraftar sonra da daha fazla taraftar girince maç yine durdu. Şimdi diyor ki mesela e, hakem Aydınus Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman'la saha kenarında görüşürken Fenerbahçe As Başkanı Ali Koç da Taraftarları sakinleştirmek için sahaya inerken 67. dakikada ve bunlardan sonra sahaya iniyor. Bir de şey var. Anonsları yani? da dinlemeyen taraftarlar sahaya akın etti. Öncesinde yapılan bir açıklama da var Fenerbahçe yönetiminden maçtan önce. Yani orada yatıştırmak için sahaya inilmiş ama bir de bir gün önce işte o gün orada ruh Fenerbahçiliği göstermek falan gibi baya bir acıt edici bir açıklamada vardı kulüpten. Yani o hani statta başkanıza destek verelim evet de belki kullanılan kelimeler de önemli orada Hı. ama hani yani yapılan açıklamayla stat içindeki şey tabii daha da farklı orada e, son 3 haftadır morali bozuk 50 bin kişi var e, hani en bir destek mesajı verilecek ama hani o kitlenin çabuk provoke olabileceğini düşünmeniz lazım yani e, hani kışkırtmak istiyorsanız zaten çok kolay Böyle bir ortamda yani çünkü zaten adım, bu da söz konusu. Yani, mor morali bozuk. Bir de bu komplo düşüncesi zaten Türkler çok kolay dinmeyeleşebilen bir şey. Dış mihiraklar. Hani ee, bu da çok kolay tetiklenebilecek bir şey. Yani yönetimin orada bir böyle, hani, tamam destek mesajı verelim. Başkanımız içeride moralimiz bozuk. Cevapmiyorlar. Bütünlük lazım ama hani öfkemizi herhangi bir şey inatmayalım. Ee, maç oynansın. desteğimizi verelim. Ee, hani basında şey yazsın medyada haberini yapsın e, onları da rahat bırakalım diyebilirdi ama pek öyle bir asli çünkü maçta en azından evet e, valla kaygı devam ediyor doğrusu evet, yani bu ortamda hakikaten lig nasıl başlayacak i̇şte 5 Ağustos tarihi ertelendi ama hani 5 Eylül'de başlayabilecek mi lig acaba ee, 5 Eylül'de kadar spor tipi karar alınabilecek mi bunun itirazları da olacak pek kolay gözükmüyor. Çünkü e, yani sadece bir değil Süper ve birincilikten 5-6 takımı ilgilendiren e, cezalar söz konusu olabilir. Tamamen lig düzenini baştan aşağı değiştirecek bir karar olabilir. E, buna karşı düzenleme yapmak gerekebilir. Yani o da işin yani diyelim ki Süper Lig'den 3 takımı düşürdünüz. E, Ondan yine 3 takım lazım aşağıdan. Yani onlar ne zaman hazırlanacak, transfer yapacak? E, şeye e, Süper Lig hazır hale gelecek. E, hakikaten düşürme kararı alıyorsunuz diyelim onları itiraz etti ittaz kabul olmadı. Hakikaten düştüler birinci lige. üç takım Süper Lig'den. E, onların oyuncular için transfer serbestliği geliyor yabancılarını göndermek zorundalar tamamen bir durum. Kaos yani. Evet e, tabii bu Milli Takımı da etkileyecek muhtemelen. E, yani bu. Türk futbolu için, hem yani sadece belli kulüpler için değil, Türk futbolu için herhalde bir kayıp en azından iki sezon falan olacak. Yani eski e, itibarını sağlamak için. Ha bu olaylardan hakikaten bir e, yani söz konusu belki tüm kişiler değil ama belli kişiler, belli kurumlar e, hem davada suçlu bunlar hem olarak hatalı bulunursa e, Türk futbol temizlenmiş olur mu? Yani bu ondan da emin değilim. Hani belli şeylerin örtbas edilip edilmediğinden de emin değilim. Ee, çünkü o bir de futbolun egemenler arasında görüşme turları sürüyor ya hani şeye benzetiyorum ben bunu bu turları susurluk kazasından sonra Sedat Bucuğa hastane ziyaretleri olmuştu böyle. Sonra birden hafızasını kaybetti o. Evet. <gülüyor> Ona benzettiğim bir görüşme turları oluyor. Hani kimin ne söyleyeceği, ne konuşacağı, ne sakladığı daha çok şey saklanıyormuş gibi geliyor bana bu ortamda. Yok canım olur mu? kolay olmayacak yani bu işi çözmek. Evet. Spor otoriteleri de her konuda her bütün en ince e, pozisyonlara kadar yorum yapanların hepsinin birden ağzın budut yemiş bülbül'e dönmeleri de medyanın ünlü kalemlerinin o da ayrı bir kayıp bizim için. Hiç yorum gelmiyor onlardan. Kayıp. <gülüyor> Şöyle çünkü yani hele e, yani üst düzey dev üst düzey yani, yani şöhret ve şey olarak. E, görünürlük, görünürlük olarak üst düzey diyebileceğim spor yazarı, spor yöneticisi kişiler, basındaki, medyadaki hep bu kulüp yöneticilerine, federasyon yöneticilerine, futbolu yakın kişiler yani birçoğuyla işte aile şeyle ailece görüşüyorlar, işte yemekler yiyorlar, daha birlikte çıkıyorlar vesaire böyle bir ortam var. Ee, hani arkasından yazmak kolay değil. Böyle bir dostluk olunca işte bu hani gazetecinin temel şeyleri görüyor buraya o mesafe kaybolunca şey durumda, zor durumda asfalt gazetelik yapmanız gereken dönemde bir şey yazamıyorsunuz. Evet, medya yani Britanya'daki durumu da ibretle izlemekteyiz. Murdoch İmparatorluğu'nun medya ile <gülüyor> hükümet ve diğer kuvvet merkezleri arasındaki ilişkisini onun bir paraleli de burada yani spor otoritesi olarak ee, müthiş böyle her sözlerine önem verilen altın yaldızlı harflerle verilen insanların tam bir suslus olması da ilginç doğrusu evet, şöyle olursa veririm yani bazı şeyler biliyorum üzerine gidebilirim ama korkuyorum yan varsa onu çok hak veririm Türkiye'de ee, yani ben geleceğimi düşünürüm yani bu kişilerin hiç bile büyük bir yakınlığımı yok bildiğim şeyler var ama bunları yazmaktan korkuyorum ee, oradan diyecek çok bir şey mi <gülüyor> yani, <gülüyor> evet, <gülüyor> Tabii Böyle bir durum varsa bunun da ayrıca e, söylenmesi. <gülüyor> tabii tabii zaten mutlaka şey. yani, hani bir şey. Bir gazeteci ya da medya şey, böyle bir durum var yazmaktan korkuyor ve e, emniyette olacağına inanmıyorsa işte o başta konuştum, yani genel sorunun bir parçası. Güven meselesi. Evet. peki bence burada bitirelim artık zaten fazla da yani ya sonsuza kadar konuşmamız <gülüyor> lazım ya da bir yerde kesmemizde fayda var şey, açık dergiye kadar devam edelim <gülüyor> bağlayalım aradaki programları <gülüyor> haftaya e, tatilde açık gazete onun için e, bir hafta yokuz evet, açık gazeteye bir dinleyicilerini iyi tatiller iki hafta sonra görüşmek üzere çok teşekkürler hoşçakalın